Merhaba sevgili seyirciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ekranlarınızın başına. Size Ankara'da, Altın Dağı Belediyesi'nin hudukları dahilinde Mevlevi Haneden ulaşıyoruz. Çok güzel bir bina, boyut değiştirmişsiniz gibi hissedebildiğiniz, tabii Mevlevi şairlerini de sıklıkla hatırlatan bir ortam. Muhterem Hocam Mehmet Atilla Maraş Bey'le beraberiz bugün. Hoş geldiniz Hoş hocam. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Ee, şiirin çeşitli şubelerinde bir tur atacağız inşallah. Eski, yeni, efendim, çeşitli alanlar. Bizde şair çok malum. Tahtta oturan sultan da şairdir bizde. Dağdaki çoban da şairdir. Şair milletizdir ve selam. Son birkaç on yılda biraz sözümüz zayıfladıysa da ya da öyle görünüyorsa da Biz şair milletizdir Bu işin şakası yok Hakikaten Dosta düşmana karşı Fevkalade övünmeye müsait Yani bizde neler var filan diyeceğimiz Bir zenginliğe sahibiz Biraz farkındalık problemimiz olabilir Unutkanızdır e, Hafızayı beşer nesyan ile mağlüldür Malum İnsan unutuyor ihmal ediyor Yeter ki ihlal olmasın Nabi merhum bir beytinde Mani değil, merasime dair kusurumuz. Yani törende hata edersek kusur değil diyor. Tek olmasın kavaidi ihlas ver taraf. Samimiyetten uzaklaşmayalım yeter ki. Protokol kusurumuz görülmez diyor, göze batmaz diyor. İhmalimiz hadi neyse telafisi mümkün ama ihlenden de Allah korusun. Çünkü çok muazzam bir birikim, arka planı çok zengin, çağrışımları muhteşem. Bu şehir bizi toprağımıza bağlıyor birbirimize kenetliyor, dinimizi hatırlatıyor, yaşatıyor ve onun estetik boyutuna da ayrıca vurgular yapıyor. Hangimizin kulağında, yani 40 yaşı geçmiş olanlar için söylüyorum, Süleyman Çelebi merhumun Mevlili Şerifinden bir iki mısra yoktur. Hangimiz o vezni en azından 10 yaşından önce bir şekilde tanımış değilizdir, hiç değilse, Adını koymadan fa'ilatun fa'ilatun fa'ilün doğdu olsa ol olsultanı din nuru gark semava zemin bir estetik e, zenginliğimiz vardır. Hamdolsun. İşte biz onu biraz daha açmaya, hatırlamaya, hatırlatmaya çalışacağız. Sevgili genç dostlarımız, fazla çok fazla genç olmayan dostlarımız da burada misafirimiz. Hoş geldiniz efendim. Eksik olmayınız. Onlar da sohbete e, en Önemli kısmından iştirak ediyorlar. Sohbetin en mühim kısmı bilindiği gibi dinlemektir. Zor iştir dinlemek. Zor iştir vesselam Yani konuşmak kolay. Bildiğini tekrar edersin ama dinlemek zor. Alacaksın, dikkatini dağıtmayacaksın. Davud-u Tayyip Hazretlerine sormuşlar bu kemali nasıl buldun diye de valla bir kedi demiş. Avunu beklerken baktım da bir lokma et için kedinin gösterdiği dikkat Harcadığı performans, efendim, yakaladığı tık, e, ne, konsantrasyon bana ders oldu. Ahiret problemi olan benim daha dikkatli olmam lazım dedim. Hocalarımı öyle dinledim. İlimde dikkatim öyle oldu. Yani dikkatimin çözülmesine, bozulmasına müsaade etmedim. Ne olduysa ondan oldu diyor. Aslında pedagojinin temelini söylemiş yani. Beynin en esaslı fonksiyonu dikkat. Dikkat ettikten sonra insan beyni çok güçlü, muazzam bir kabiliyet sahibi. Allah öyle yaratmış. 8-10 yaşında hafızlarımız var. Bugün Tekirdağ'da bir konferanstaydım. Yani bazılarıyla da tanıştım. 10 yaşında bir çocuk 600 sayfayı ezberleyebiliyorsa elbette Kur'an-ı Kerim'in mucizesi apaçık zahirdir. O bir tarafa. insanda da böyle bir kabiliyet olduğunu ihmal etmemeli. Yani dikkate bağlı. Onun da tabii kendine göre kuralları var, usulleri var. Aynı Zat-ı Şerif ikinci bir sebep olarak da bulduğu kemali nasıl, nasıl oldu diye Kedinin beklemesine <gülüyor> ikinci bir misal olarak da Bir şarkının sözleri kulağıma takıldı diyor. Şaşırıyor soran kişi Allah Allah diyorlar ya bir şarkı sözünden siz ne alırsınız falan. Söze baktım diyor diyordu ki Hangi güzel göz vardı ki yere akmadı? Hangi güzel yüz vardı da toprak olmadı? Dünyadan soğudum diyor. Şimdi kalpten menfi sevgiler arzulanmayan sevgiler çıkarsa şişeden suyun çıktığı gibi yerine hava dolar hak sevgisi dolar. Kalbi çerçöpten temizlemek, şiirimiz bize onun da. Yani hem aklın hem kalbin terbiyesini aynı zattan birer cümleyle hatırlamış ve hatırlatmış olduk acizane. Bu kadar konuşmayacağım program boyunca. Yani hocama zulmü daha fazla sürdürmeyeceğim. <gülüyor> Hocam Dinlemek çok güzel size <gülüyor> gerçekten. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim oku diye başladı. İkra. Mesnevi-i Şerif dinle bişnef <gülüyor> diye başladı. Yani yaz diyen yok. Evet. Veya söyle diyen yok ama söylemeye de cevaz var. Doğru ve güzel söylemek kaydıyla. Siz bu işin içindesiniz. Sağ Kalem kılıçtan keskin. Yok. Yıllardır, on yıllardır yazmaktasınız. Hı. Yazılmaya, yazmaya hizmet etmektesiniz. Yani bu işin hem mutfağında bulundunuz hem sahada bulundunuz. Bulunmaktasınız. Hı. Allah hayırlı Bereketli ömür versin. Allah razı olsun. olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Neler hatırlattı girizgahım zat halinize bilmem ama. Buyurun hocam size değil mi? <gülüyor> ben şimdi geçen hafta ve önceki haftaki programlar, yeni dönemdeki programlarınızı e, YouTube'dan izledim. Evet. E, daha önce hocalarımızla oturup birlikte olduk. Tabii orada e, ne konuşacağız diye e, şey yaptığımızda ee, i̇şte Ezel zevki diye adnan karaçamla. Özel zevki. İkinci, İkinci, hocam. evet, adnan hocamla. Adnan hocamla. Evet. Bir de şiir. Nedir? Nedir? Birincide şair de, kime derler? Mi? Şair nasıl biridir diye. Onların etrafında döndü sohbet. Sonra Mehmet Ali Tokel hocamı da izledim. Dursun Ali Tökel. Dursun, pardon, Dursun Ali Tokel hocam. Orada da aşağı yukarı aynı konu etrafında evet. sohbet oldu. Evet. Tabii her iki sohbet veya e, konukta da, e, daha çok Yunus Emre ve e, Mevlana'dan e, evet, şeyler evet. vererek, meyitler okuyarak, şiirler okuyarak e, bu ezel zevkini anlatmaya çalıştılar. Şimdi tabii siz de yıllardır e, Divan Edebiyatı'ndan programlar yapıyorsunuz, şiirler okuyorsunuz ve divan şiirimizi, klasik şiirimizi halkımıza, insanımıza sevdiriyorsunuz. Bu büyük bir hizmet. Eksik olmayın. Teşekkür evet. ediyorum bu konuda. Ancak ben tabii şiirimizin sadece e, klasik, geleneksel şiirden ibaret olmadığını biliyoruz. Elbette. geleneksel şiirimiz tabii divan şiiri, halk şiiri yani Aruz ve Hece'nin Hece ile e, Hece yazılmış şiirler olmakla beraber şiir bir kadim iş yani ezelden ebede doğru gidiyor. Hatta insanın İlk insanla birlikte var olduğunu söylerler. Çünkü insanlar birlikte kelam e, söz Tabii. Önce evet. söz var. Önce söz vardı. Dolayısıyla e, ve o söz de ilk insana öğretilmişti. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de e, ayet var e, Bakara suresinde. İsterüsbillah. Lekad allamal adama esma kullah. Eşyanın e, ismini öğretti. İsimlerini öğretti. Tüm her şeyin ismini ona öğrettik. Şimdi bu ne demektir? Bu demektir ki Hz. Adem de çok güzel konuşuyordu. Yani her şeyi konuşuyordu Muallimi ama Allah. Evet, muallim Allah olan kişinin <gülüyor> konuşması hala da, da şiir gibi Satıy bir şey diye Adem Aleyhisselam. Evet. O zaman sözün kadimden beri geldiğini ve şiire, şiir şekline bürünerek daha bir estetik form kazandı. Şimdi şiirimiz tabi divanla bitmiyor, divandan sonra belki bir kesintiye uğramış batıya açılmamızla birlikte. Batı medeniyetine yönelmekle birlikte Tanzimatla birlikte şiirimizde de bir değişim, bir başkalaşım olmuş. Evet. Malum bizim kadim şiirimizin işte en büyük ustası geçmişten günümüze yani o güne getirirsek diyelim Şah şey, Galibe kadar fuzuliyle. ile. Evet. Ama Türk şiiri, Türk divan şiiri nereden başlar derseniz 10 12. yüzyılda ile. Dehaniye kadar lazım. gider. <gülüyor> Efendim? Evet. Fuzuli ile devam eden kadim şiirimiz Bakil ile güzel yani. Efendim güzel söylemiş can yani Allah için ver de hani evet, <gülüyor> evet Bakil nef ile Nefi evet. ile Galip ile devam Galip etmiş. evet son var? noktaya çıkar evet. yani zirveye evet. çıkar ondan sonra herkes yazar tabi aruzda ama hiç birisi şeyin Şehit Galip'in seviyesine gelemez Şimdi bu böyle devam ederken biz Tanzimatı meşrutiyeti atlayıp Cumhuriyet dönemi'ne geldiğimizde klasik şiirimize bağlantıyı yapan bir usta var. Bu Yahya, Yahya Kemal Yahya yani evet. hiç. Şüphesiz. Şüphesiz. Doğru, <gülüyor> doğru. <gülüyor> o da şöyle diyor tabii bir şiirinde e, yani bu şeyi tarif ederken sönmez seher haşra Haşr'e kadar şiir-i kabim bir meşaledir devredilir elden ele. Demek ki Demek ki Mahşer sabahına kadar, kadar bu, bu bayrak taşınacak. Gelecek. Evet taşınacak son insana kadar evet. bu iş gidecek. Ben de öyle inanıyorum zaten söz bitmeyeceğine göre sözün kelamın en iyisini şairler. Merhum Bekir Şair. Tutku Erdoğan'ı tanırdınız. Efendim? Merhum Bekir Tutku Erdoğan'ı. Ben tanıştım efendim kendisiyle. Hatta bir, bir e, programda da beraber olduk. İstanbul'da e, bir şiir programda 8 şairdik. Şimdi onun dört tanesi öbür tarafa geçti. Allah rahmet etsin. Bunların Bekır Erdoğan da var. Bir defa mülakatımız oldu. Evet. Evinde. Sözünüzü unutmayın lütfen. Evet. Evinde Yazdığı klasik tarzdaki şiirleri bir deftere derc etmişti. Şu sizdeki defter hacminde bir defterdi. Evet. Yani şöyle böyle 80 kadar şiir vardı orada. Ve benim vaktim tayyarenin kalkışını falan hesap ederek 2 saati geçkinceydi. Tamamını okuduğu şiirleri dinlemekle doldurduk. 30 küsur şiir okudu. Fevkalade hislenerek, gözleri dolarak okudu. Kendini veriyordu muazzam. Bir hatıradır, aziz bir hatıradır benim için. Tayyaren'in vakti geldi dediğimde üzüntüyle ah Hayati Bey bitirecektik bunu dedi. Bitiremedik, bir daha buluşmaya ecel aman vermedi. Yardımcısından o şiirlerin basılmadığını, basılmasına da müsaade etmediğini dinlemiştim biraz da üzülerek. Evet. Evet. Fakat son zamanlarda biraz böyle sevinçli haberler duymaktayım. Sevenleri, varisleri eliyle basıldı ya da basılacak sanki önümüze gelecek gibi. O gün bu şiiri anlattı. Evet. O hatırayı size anlattı mı? Ee, evet, yani bunun e, Yahya Kemal'in bu şeyi söylemesini e, kendisi, kendisi o mecliste var yani. Evine gittim evet. diyor. Evet, kendisi var. Üç gençlik, genç, yani. evine değil ne evi, Yahya Kemal evde değil, otelde. <gülüyor> Otel evet, otele gidiyor. Yani genç şair o zaman kendisi var. Evet. Üç me meraklı genç olarak gittik diyor. Bizi karşıladı, bir da sohbet ediyordu. Bizi görünce kesti sohbeti. Sanırım o sohbette Fransız sizden sonra biri var mı? Yerinize birini bırakıyor musunuz tarzında bir şey sormuş olmalı ki. Beni dinledikten sonra sonu kendimi sona aldım dedi en son ben okudum o aklında o alsın. Hile yaptım Hayatı Bey falan dedi. Hı hı. <gülüyor> 88 yaşında bir alanla sohbet ediyorsunuz ya. Hakikaten büyük devlet bizim için. Gördün mü dedi dedi. Hı hı. Yani Bizi, delilim yok Hayatı Bey ama dedi, halef gösterdi dedi. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Sönmez seheri haşre kadar şiiri kadim bir meşaledir, devredilir elden ele şiirini sonradan yazdı muhtemelen benden bahsediyordu, dedi. Evet. Allah rahmet eylesin, Allah gani rahmetsin. gani. Böyle evet. bir hatıra bizde evet. mahfuzdur. Evet, 97'ydi sanıyorum. Gülhane Şiir akşamları diye bir program yapıldı İstanbul. Gülhane Parkı'nda mı oldu? Gülhane Parkı'nda oldu. Evet. Sekiz şairlik. İşte onlardan biri de Bekir Sıtkı, Erdoğan. Erdem Beyazıt vardı, o da rahmetli oldu. efendim. Bestan ı Yazgan vardı hayatta olan. Ayhan İnal vardı. Ve Abdurrahim Karakoç. Var Allah rahmet Ve Erdem Beyazıt var. Erdem'e Allah rahmet eylesin. Demek ki dört tanesi gitti. Çok, çok giden var ya. de yaşıyoruz. Yarışlar. Evet yani herkes o şeye yolcuyuz zaten. Dolayısıyla bir de Karaman'da birlikte olduk. Bekir Sıtkı Bey'in memleketidir biliyorsunuz. Orada da bir şiir şöleninde birlikte olduk. Bir ve Balıkesir'den görev yaparken oraya davet etmiştim. Bekir Sıtkı Orada da üç ayrı şiir gecesinde birlikte olduk. Çok muhterem güzel bir insan. Zaten şiirleri... Efendim, ilden dile, bestelenmiş değil mi? Ne kadar güzel. Kara gözlüm, efkarlanma gül gayrı. İbibikler öter ötmez oradayım. Mektubunda diyorsun ki gel gayrı, sütler kaymak, tutar tutmaz oradayım. Evet, müthiş bir şey. O hancı şiiri mesela. Hancı şiiri, harikadır gerçekten. Evet, çok güzel şiirler koydu gitti. evet. Şimdi tabii sözü biz Yahya Kemal'den açmışken, Yahya Kemal, Merhum 18 yaşında Fransa'ya gidiyor. O zaman tabii Fransa kültürün merkezi, edebiyatın merkezi, sanatın merkezi. Biz de hayli Pejmür'de vaziyetteyiz. Biz de hayli Pejmür'de vaziyetteyiz. 18 yaşında gidiyor. Tabii Fransızcasını ilerletiyor orada bir sene. Daha sonra bir şeyle karşılaşıyor. Bir şair var Mallermey, Fransız şairi. O şairin bir yazısını buluyor. O yazıda o şair gençlere bir başka Fransız şairini tavsiye ediyor. Diyor Muhtemelen Bodler. Yok Bodleri yani tavsiye, başka bir şairi tavsiye Neyse. ediyor. Şu anda aklıma gelmedi ismi. Evet. Tabii Bodler, Yahya Kemal'in hayran olduğu, hayran olduğu bir, oldu bir, bir adam. Necip Fazıl'ın da çaktırmadan. Tabii tabii aslında <gülüyor> o dönem şairlerin hepsini Bodler, Rimbaud'a hepsine yani Fransız sanatta şiirde çok yüksek bir seviyede. Dolayısıyla o yazıda diyor ki Fransız gençlerine maller mi diyor ki falan şairi okuyun. Ee, Türkçe, yani Fransızlarınızı ve kültürünüzü, şiir zevkinizi ancak böyle geliştirebilirsiniz. Geliştirebilirsin. Şair neymiş görün? Evet. Yahya Kemal diyor ki ya bu bende bir şey çaktı yani bir şimşek yolcuymış çaktı. Ne demek yani? O zaman biz onlarca şiir üretmiş bir efendim şeyini yani insanıyız topluluğun. Siz giderken yani, biz geliyorduk falan. Evet. Şimdi biz kendi kadim şiirimizi nasıl öğreneceğiz diye, veya en azından ben nasıl öğreneceğim diye bu sefer başlıyor. Ee, yabancı diller okulu var o zaman e, Paris'te. Farsça, Arapça derslerine giriyor. iki yıl kadar sanıyorum. Yani Farsçasını, Arapçasını, Fransa'da Paris'te ilerletiyor. Ya. Yahya Kemal ya. bu kadar hassas yani. <gülüyor> ondan ya. sonra ya. pişiyor, dönüyor ve bu... Gayretine şiir. dokunuyor tabii, kanuna dokunuyor. Evet. Da ondan yani. Hatta tarih bilincini dahi oradaki bir, büyük bir tarihçiden sanıyorum Sorel olacak. Ta, bilmem ne Sorel. Ondan da tarih bilincini alıyor ve bizim tarihimizin işte Müslümanlaştıktan sonra Anadolu'nun tarihinin bin yıllık bir tarih olduğunu çok da güzel ifade ediyor. Evet, bizim rahmetli yani, Reftin Topçu hoca da öyle dedi. Bizim tarihimiz bin yıllıktır. Yani İslamiyeti kabul ettikten sonraki Anadolu'da var oluşumuz budur yani bin yıldır. Daha derinlere gideriz ama yani İslam coğrafyada, coğrafyada bu medeniyetle bu medeniyete evet. devam eden bir tarih. Tarih şurada öyle olunca şimdi Yahya Kemal ...memleketine döndükten sonra 180 derece değişiyor. O zaman tabii bohem, işte <gülüyor> Fransız şeyine kaptırmış kendini... ...hatta bir, dönem, bir Evet Yunan, Peres şeyleri de var. Bodber hayranı. Dönünce... ...bizim şiir halkamıza, yani geleneksel divan şiir halkasına bağlanıyor... ...ve Cumhuriyet döneminde... ...en güzel şiirleri, Hakikaten. en güzel gazelleri... Evet. ...Aruz'la evet. mükemmel bir şekilde yazıyor. Ee, ve Cumhuriyet döneminin, yani tarihçiler, edebiyat tarihçileri e, Cumhuriyet döneminin başlangıcını Yahya Kemal ile başlatırlar. Şeysiz yani derler ki bizim yeni şiirimiz, yani bir taraftan eski, bir taraftan yeni. Neoklasik yani. Hem geleneksel hem çağdaş. Evet, evet ikisi bir arada. Ondan ben bir şiir okumak isterim eğer müsaade ederseniz. Hangisini seçtiniz merak yani ettim. Yani bu şiir'e bağlı olarak birkaç tane seçtim de, Konuştuğumuz meseleye bağlı olarak. Evet yani Ezerziye'ye bağlı evet. olarak. Efendim neyi seçmişim? Veda Gazelini seçmişim. Allah. Bestelenmiş bir şehirdir. Müsaade ederseniz ha, bunu tabi, tabi, okumak istedim. Evet. Harika beş beyt. Aman Allah'ım. Evet. Benim tabii ezberim sizin kadar güçlü beş olmadığı için efendim. Siz ben yazıyorsunuz çağda, da ondan. Çağda bakarak Ve bakacağım. yazmaya kabiliyeti yok ondan ezberliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler. Son meclisi cam üstüne cam olsun erenler. Şükranla veda ettiğimiz camu fenaya son pendimiz ahlafa devam olsun erenler. Dünyada bir iksir ile mesud olan ervah ukbada da sermest müdam olsun erenler. Caizse harabata ilahide her şeb yaran yine rindanı çiram olsun erenler. Tekrar mülaki oluruz mezme ezerde, Evvel giden ahbaba selam olsun erenler. Şimdi müthiş bir şey. Yani tekrar mülaki oluruz bezmi ezelde. Evvel giden ahbaba selam olsun erenler. Evet. Demek ki muhipler ahbaplar bir taraftan gidiyor. E yani maniadan mı bakarsın? Estetikten mi bakarsın? Aman Allah'ım ya. Yani ölümü bunlar anlatırken insanın öylesi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dostlar gittiriyor, öbür evet. taraftalar. Evet. Kaldık diyor burada ya. Ama buluşacağız inşallah mesele evet. değil diyor falan Tabii. yani. Tabii. Hayatın devamını ve esasen aradaki ölümün de bir merhale, bir geçişten ibaret olduğunu, hayatımızın sonsuz olduğunu anlatmakta hakikaten Üstad Muazzam, Tekrar buluşuruz bezme ezelde, evvel giden ahbaba. Selam olsun Erenler. Bu nasıl bir şey? Üstadım, yani? zaten halinizin malumu. Fakir, bu gazele fena halde vurgunum. Eyvallah. Bu, yani on yıllar önce, 44 sene önce Cem Karaca'nın evet. bir plağında e, Uşşak makamındaki bu şarkıyı kendi sesinden dinledim. Hı hı. Seneler sonra kendisine bunu söylediğimde hatırlamama şaştı. Ben unuttum dedi filan falan. Allah rahmet etsin o da göçtü malum. Allah rahmet etsin. Sonra bu şiire 3 ayrı tahmis gördüm. Ya. Birini yapan Profesör Doktor Ömür Ceylan. Hı -hı. Harikulade bir tahmis. Biri Konya'lı Veysel Öksüz Marmar. Ömür Bey'in sınıf arkadaşları efendim, Edebiyat Fakültesi. Ömür, Bey. Ömür Ceylan tabii ede ede Edirne Edebiyat Fakültesi. Ya Allah selamet <gülüyor> versin ya. O i̇yi ki var yani. Allah <gülüyor> ömürlü bereketlessin <gülüyor> yani. Biri de ee, Sivaslı hep ismini düşünürken böyle bir kemküm ederim. Yani nedense o yani hatırlayınca söyleyeyim. Hı hı. Allah Allah. <gülüyor> Hatırlayamadım. Yaşça biraz ileri o üstadımız. Hı hı. Üç ayrı tahmis 20. yüzyılda. Hı hı. Sözü biraz sonra müsaadenizle ben oraya da getireceğim de. Klasik şairlerin mesela Fuzuli'nin gazellerine sadece 20. yüzyılda yapılan tahmislere dönüp bakalım desek hı hı. ki o yönde bir kitap Hazırlığı başladı sevgili Emrah Gökçe, evet. akademisyen dostum. Hı hı. Kalemi çıkardı Allah'ın izniyle, herşey kılıcı herşey çekti herşey yani. Herşey Muazzam bir külliyat var karşımızda. Yani olağanüstü bir güzellik. 20. yüzyıldan 5 asır geriye giderek, 4 asır en azından geriye giderek, o üslup dairesinde tahmis geleneğini sürdürerek ne güzel eserler verilmiş. Yani doğrusu denecek bir şey yok. Ya bu ismi hatırlayamadım çok canımı sıktı ya. Yani bir attar dükkanı, Üsküdar'da bir attar dükkanı kitabının sahibi olan üstadımız ya. Ayıp olur yani şimdi ismini hatırlayamazsın. Takıntı olacak. Ben de ben düşüneceğim onu. Siz hatırlarsınız. Mutfak <gülüyor> birazdan çıkar. Unuttuğum şeyleri evet. salavat okuyunca hatırlıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Yahya Kemal'le devam edelim isterseniz. Evet lütfen. Ee, tabii bu e, sessiz gemiyi bütün şeyler bilir. Ondan mı okusak yoksa e, hafızın kabrini mi okusak rindlerin ölümünü? Çünkü onunla ilgili benim bir hatıram da var. Bu hafızın kabrine bir tarihte gittik evet. İran'a. Şiraz'a. Rahmetli Mehmet Akifinan da vardı. Ee, Allah rahmet eylesin. Evet yazarlar birliği olarak ya. bir otobüs dolusu ya. yazar şair. İran'a bir yolculuk yaptık birçok şehirlerini gezdikten sonra tabii Şiraz'a gitmemek olmaz. O kadar yazar, şair, okuyan, üfleyen falan. Yani yazarlar birliği üyesi şair, yazar, eleştirmeyen işte akademisyen. ismi zikretmeyeceğim de onlar arasında biri vardı bir yazar şöyle diyor. Otobüs dolusu yazar ve şair dik diyor. Güzergahımızda diyor 2 saat 3 saat yolculuk yaptık. Nereye gideceğini ve ne yapacağını kesin olarak bilen yalnız şofördü diyorlar. <gülüyor> çok doğru söylemiş. <gülüyor> yani otobüse gittik o seyahate, Tebriz'den başladık. Evet. İşte Şehriyarın Kadırına uğradık. Daha sonra İran'a oradan e, birçok şehir gezdik. Sonra Şiraz'da karar kıldık. Şiraz'da tabii hem Saadi'nin Allah aşkına Şiraz'a yolunuz olursa bir daha beni de götürün. Yani. İnşallah. Şiraz'da hem Hafız'ı ziyaret ettiniz. Hem Hafız'ı hem Saadi'yi ziyaret hem ettik. Şimdi hafızın kabri bahçede, evet. açık havada malum. Ee, Sadıcinin e, mezarı e, kabri kapalı bir yerde. Ee, rahmetli Akif abi tabi e, şey meşhed bir insan yani bir e, tasavvuf tarafı evet. da var, tabii. bağlılığı da var. Evet, tabii. Geride, şimdi biz orada tabi bir çok şey yaptık da e, hafızın kabrinin başında dedi ki bir şey okuyalım e, yani dualar yaptık. Kur'an okuduk daha sonra dedi ki daha ondan önce bana dedi ki ya biri bana bu Hafız'ın yani Rönt'lerin ölümü şiirini bilen var mı dedi ben biliyorum dedi. hemen yaz ver dedi. ben de yazıp verdim ama orada bir hata yapmışım hata şu tabii lisedekiler ezberlemişim bir kelimesini eksik olarak öyle kalmış artık muhtemelen son mu yok yeniden kelimesi var ya ha, öyle, ben kelimesini atmamışım verdim Hafız'ın kabri malum böyle mermerden üstü beyitler eski yazıyla beyitler dolu. Çok güzel, etrafı da açık. Ve hakikaten bahçede güller, koyu kırmızı güller. Uzun uzun serviler, siyah serviler sallanan böyle rüzgarla. Bitişikte de bağ ıran var. Evet, cennet bahçesi. Cennet gibi. bahçesi müthiş diyorlar. şeyler var orada bağ ıran'da. Yani. Şimdi tabii okudu Akif Bey şiiri. okudu ama bir şey oldu ona böyle bir kekremsi bir şey oldu çaktırmadı tabi Mustafa Kara da vardı profesör Allah selamet versin o da dualar yaptı neyse kalktık Bana yanaştı dedi ki Akif falan Ya Maraş dedim bu şiiri sen gerçekten doğru ezberlemiş misin yani Vezim <gülüyor> tutmadı çünkü <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye dedim doğru dedim olmaz dedi yani. orada bir şşş, takıldım dedi ama ne Ya olmaz dedim Doğru dedim yok dedim bir şey var ama ben de çıkaramıyorum şu anda Her gün yeniden ya evet her gün yeniden şimdi okuyacağım evet, onu. Her, her gün yeniden açarmış kanayan, kanayan rengiyle. rengiyle. Veya okuyalım ondan sonra şiire devam edip e, evet. konuya devam edelim. Evet. Rintlerin ölümü. Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Gece bülbül aram vakte kadar ağlarmış. Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengeyle. Ölüm asude bir bahar ülkesidir her rinde. Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. Ve serin serviler altında kalan kabrinde. Her gece bir gül açar, her seher bir bülbül öter. Şiir bu, müthiş bir şey. Şimdi kalktık bahçede bir kütüphane var. Hep birlikte kütüphaneye doğru gidelim. Tam girdik içeriye işte kütüphane aynı zamanda şey gibi arşiv gibi bir şey birçok eşya da var kütüphane içerisinde şahsi eşyalar filan. Fakat bir de ne görelim bir tablo çerçeveletilmiş içerisinde Rintler'in ölümü. Oh. Rintler'in ah dedi buldum şimdi ben buradan doğrusunu bulacağım <gülüyor> dedi. Evet buldu. Bak dedi sen bana okurken veya şey yazdırırken dedi yeniden kelimesini koymamışsın dedi Eksikliği buldum dedi ve okuduk hakikaten. Şimdi ben tabii bu şiiri hep okuduğumda o şey aklıma gelir ve böyle üzerine yeniden, basa basa <gülüyor> yeniden, yeniden <gülüyor> her gün basa. açarmış kanayan rengiyle, evet. gece bülbül ağıran vakte kadar ağlarmış, eski Eskişehir şiir ağzı, ağzı hayal ettiren evet. Allah Allah. Şimdi nasıl bir şey, Bakın, Mehya Kemal Urfa Milletvekili, sevgili dostum. Evet. 1923'te Urfa Milletvekili, daha sonra Yozgat Milletvekili, bir birkaç defa. Tabi hariciyeci, diplomat aynı zamanda. Şimdi Mehmet Akif'in Urfalı şair yazar, Mehmet Atilla şair yazar Urfalı, Yahya Kemal Urfa milletvekili. Fakat bu şiiri Şiraz'a gönderen kim? Rahmetli Profesör Doktor Abdülkadir Kara Ya Urfa'lıya bak, evet ha, Urfa'lı, abi. İstanbul'dan göndermiş. Evet. Oraya koymuş onu, biz bir gün geleceğiz, bu şiir yanlış okuyacağız ve bu yanlışlığımız, bu eksikliğimiz orada yüzümüze çarpılacak. O da divan e, eski edebiyat hocası. Akif Bey diye gördün mü? de baktı diye abla Kadir Hoca ne yaptı bize dedi, biz yakaladı dedi yani. <gülüyor> Bu ne enteresan bir şey dedi Allah, yani. Rahmet Allah rahmet etsin. Allah Nabi edilsin. Merhum'un kabrine de çok hizmeti oldu, kaybolmasını önledi değil mi? Tabii, tabi tabi. O zaman evet, para. bizim sınıf arkadaşımız olan abla İbrahim Ali Çelik, o zaman belediye başkanıydı. Belediye ]ydi. başkanıydı. İstanbul'da o kabir yeniden. Çok güzel oldu yani. Allah evet, razı olsun. Onarılar. Evet. Ortaya çıkardı şeye. Karacaahmet'te. Evet. Sevgili evet, dostlar, efendim. yani ziyaret. Evet edilse iyi olur yani. Şey olur, evet. Yeraltı dünyasıyla irtibatı kesmemeli ya. Yeraltı dünyası çok zengin. Evet, Cemal <gülüyor> yani evet. böyle e, hakikaten Türk şiirinin yüz akıdır yani çağdaş Türk şiirinin. Ondan sonra tabi divan tarzı e, veya aruzla e, şiirler mutlaka yazılmıştır, öğretilmiştir. Ee, ama onun şeyine çıkmak mümkün değil. Evet. Yani o, o da zirve. Şey Hocam sanki, 20, evet. 20. yüzyıldan hazır girmişken bulduğuma çok sevindiğim yani boncuk bulmuş çocuk gibi sevindiğim bazı isimler oluyor. Mesela Muhyiddin Raif Yengin kaybolmuş bir bakıyorsunuz klasik usulde bir şah eser vermiş. Basılmamış bir divan sahibi İstanbul eski müftisi. 1978'de vefat etmiş Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı evet. gördüğüm zaman şiirlerini demin andığım Emrah'ın yine hizmeti oldu Başka hala efendim. basılmamıştır yalnız an itibariyle öyle hmm. de bir durum var yani evet. üç beytini seçtim hocam nezdinizde okumak üzere efendim. ne şevki devleti dünya ne hırsı cahımız vardır yegane gayemiz dilde rızayı şahımız vardır Bekasız zehr olur mutlak, lebi arifte her lokma, bu işretten mukaddes bir telakigahımız vardır. Şeref zalimlerin varsın, çok olsun cevru isyanı, bizim de bir aziz intikam Allah'ımız vardır. Şimdi bu şiir 16. yüzyılda yaşayan Hayali Bey'in aynı redifli gazelinden nazire gibi duruyor. Yani birerle çok benziyor. 16. yüzyıl nerede, 20. yüzyıl ya. nerede, vefat yılı 1978, evet. okuduğum beyitlerde de kısa kısa gençler için günümüz Türkçesine tercüme gerekirse, şöyle diyor, ne şevke devleti dünya ne hırsı cahımız vardır. Dünya devletine kavuşmak gibi bir arzumuz olmadığı gibi, makam hırsımız da yok. Sadece rızayı şahımız vardır, Dilimi, yani şahın rızası Rabbimiz bizden razı olsun, Efendimiz aleyhisselam bizden razı olsun. Ben başka bir şey istemiyorum bu dünyada, neyi toplayıp gideceksin zaten? Sırtına aldığın yükten başka bir şey değil, diyor. Sonraki beytte eğer beka tadı yoksa, kalıcı değilse, yediği her lokma Arif'in ağzında zehir tadı bırakır, diyor. Bekasız zehir olur mutlak dili Arif'te her lokma. Bu işletten mukaddes bir telakigahımız vardır. Buradakine benzemeyen, mukaddes bir buluşma yerimiz var bizim. Yani sonsuzu yaşarken dünyaya şöyle bir uğramış olma edası bu. Şeref, zalimlerin varsın, çok olsun cevru isyanı. Bizim de bir aziz, zu intikam Allah'ımız vardır. Azizün zuntikam, ayeti kerimeden evet. hepsini de alıp gayet güzel. Evet. Ee, zalim diyor, elinden geleni yapsın. Ee, zalimin Zulmü varsa, mazlumun Allahı var. Eyvallah. Gayet evet. güzel, veznek bir de vezinle olması değil mi? Yani o kelime belki aruzlu şiir olmasa kolay kolay yakalanmayabilir, hatıra gelmez. Vezin işi disipline ediyor galiba. Evet. Ve o konuda da şey var bir ölçü, gayret ölçü var. Efendim yani ölçü, <gülüyor> e, bir şekilde olunca tabi. Evet yani aruz hiç e, denediniz e, mi aruz hocam? Hiç denemedim işte denemedim cesaret edemedim daha doğrusu yani denemek derken öyle biz tabii serbest vezinle yetiştiğimiz için serbest vezin yani evet. şiir şimdi bazı insanlar sanki serbest şiirin işte şeysiz yani vezinsiz ölçüsüz Efendim bir şey oldu. Nefis onu. bir nüktesi vardı Bekir Südkü eh. Bey'in onu sordular eh. ona da evet. gördüğüm örneklerin önemlice bir kısmı serbest tamam da vezin yok demişti <gülüyor> yani o da bir vezindir diyor ya yani evet. o da, da bir tartı yani, var yani evet, bir vezin var. Serbestlik şu efendim yani yine ölçü var kafiye var hatta aruz da var hece de var e, serbest şiirde çünkü hem şiir olacak hem serbest olacak buradaki serbestlik şeylere kalıplara sıkışmamak adına. Evet hecede sıkışırsınız, aruzda sıkışırsınız. Ama serbestte sıkışma yok. Yani aruz e, kalıpları böyle peş peşe değil de iç içe yani gelebilir. Hece hecede öyle olabilir. Yani burada serbest şiirde. Burada daha zor da olabilir yani. Burada vezdi tutturmak, burada çok zor. A, hengi Benim anlayışıma göre tabii. Yani biz e, modern şiirle yetiştiğimiz için serbest şiirin hem aruzdan hem heceden daha zor olduğunu kabul ediyorum ben. Çok daha zor. Yani serbest şiir söyleme bakıştı. Ne aruzdur ne hecedir ama mesela aklıma gelen serbest şiirde İsmet Özel'den iki mısra geldi. Hı hı. Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak? Hı hı. E abi bu şiir değilse Heh. ne yani işte ya? Tamam hece mi değil, aruz evet. mu değil ama şiir mi? Şüphesiz. Evet. Hem de çok yüksek bir şiir yani. Öyle övülmeyi de pek sevmez ya Allah selam <gülüyor> <bizim>. etmesin. <gülüyor> Şimdi şey yapınca yine bir şair dostumuz ve abimiz Allah rahmet etsin o da birkaç sene oldu. Abdullah Östemiz Hacı Tahiroğlu. Hacı Tahiroğlu evet evet. evet. Onunla bir şiir şölünde yine birlikteydik yan yana otobüste gidiyoruz. O malum Bursa Gemlik'te kalıyordu. Hani Orhan Veli diyor ya. Gemli'yi görünce şaşırma, şaşırma. denizi göreceksin. Gemli'ye gidince şa sakın şaşırma, ya denizi göreceksin. Biz de denizi gördük, yol alıyoruz bir tarafa doğru. Yine lise yıllarında ezberimde kalan Hacı Tahir e, oğlunun bir şiirini kendisine okudum. Ben onu serbest şiir biliyordum. Sessiz Gürültü diye bir kitap çıkarmış. Kitap e, çok ufacık bir şey. Kitabın birinci şiiri. E, Yönüm aşka çevrili. Yüzüm sarı. Bütün hikayelerim yarı. Yanaşıp ölüm taşıyan şu gemi silecek haritadan bir gün ülkemi. Dur dedi hemen. Ne oldu dedim? Orada bir yok dedi. Allah Allah yap. Serbest şiir yani. Ne serbest diyor dedi? Aruz, bu, aruz dedi. Evet. Bu ne resi aruz dedim? Başladı. <gülüyor> Tekrar ya. lütfen. lütfen evet. Yönüm aşka çevrili, yüzüm sarı. Yüzüm yönüm aşka çevrili, yüzüm, yüzüm sarı. Sana... Yüzüm sarı. Ha yüzüm sarı. Gönüm aşka çevrili, yüzüm sarı. Bütün hikayelerim yarı yanaşıp ölüm taşıyan şu gemi silecek haritadan ülkemi. O da bir yoktur tabii diyor. tabii tabii tabii tabii. Yani şimdi evet. serbest gibi duruyor ama aruzla ama... yazmış ki bütün şiirleri aruzluydu rahmetlinin. Şimdi o zaman yani serbest olacak ve şiir olacak. Ne ararsınız şiirde üstadım? Şiirde ne ararım? Yani malum bu sorunun cevabı her şairde ayrı. Eyvallah. Yani itirazım da yok. Elbette ayrı olacak tarih. Evet. Poetikasını kendisi koyacak eyvallah, anlarım. Eyvallah, eyvallah. Siz her ne şair... dersiniz? Neye şiir dersiniz? Ya şiir neye deriz? Bizi işte, <gülüyor> bizi bizden alıp bir yere götürüyorsa, bir çekim gücü varsa, bize hayaller kurduruyorsa, kurduruyorsa rüyalar gördürüyorsa, ona şiir diyoruz yani. Ama ahenk, ama ses, ama müzik, müzikalite ve anlam bunlar olmadan ne aruzla şiir olur, ne heceyle ne de serbest şiir olur. Yani temel şeyler var şiirin. Evet. Biri manadır, anlamdır. Çünkü son zamanlarda işte Türk şiirinde anlamsızlık diye bir e, moda diyelim bir akım geldi ve gitti yani anlam olmadan. Her şeyin bir anlamı var da şiirin nasıl anlam olmaz ki? Olur mu canım? Birinci evet. şey anlamdır, evet. manadır yani. Evet. Ses ve ahenk ki bu ritim yani şiirde bir ritim aranır. Bütün büyük şairler şiirde ritmi aramışlardır ve bunu kelimelerle kuruyorlar. Başka da malzemesi yoktur şairin. Yani 29 harf onlardan yapılan kelimeler ve kelime hazinesi ne kadar genişse işte Yahya Kemal onun için Arapçayı, Farsçayı öğreniyor. Yani daha çok geniş anlatabileyim diye. Dolayısıyla şiir yani şiirin tarifini mi yapalım? Hı. Tabii ki her şairin kendine göre bir tarifi, poetikası var. Mesela e, bizim bu çağdaş Türk şiirinde poetikasını yazan üç tane büyük e, şair var diyelim. İşte Ahmet Haşim mesela. Evet. Piyale, Piyale kitabının ön sözünde şiir üzerine bazı mülahazalar başlığı... Çoklu esaslı yani esaslı. iddialı, evet. Tabii onları Dergah Dergisi'nde, Yahya Kemal'in çıkarı Dergah Dergisi'nde yayınlamış o yazıları. Daha sonra Piyale'nin başına geçirmiş önemli şeyler söyleniyor. Necip Fazıl atla geliyor. Muhteşem ee, tabii. Poetika konusunda ee, tam çok... var öyle bir. Tabi tabi. Çok esaslı. Ee, Orhan Veli'nin de var. onlarda da garip şiirinde bir şeyler söylemişler. Evet. Dolayısıyla e, poetika ama görünen o ki üç boyutun dışında çıkılacak yani. Ee, evet. O, o evet. isteniyor evet. yani. Yani şiir poetika şiir bilgisi Şiir sanatının bilgisi anlamında ama her şairin poetikası yani şiir anlayışı, şiire bakışı, tarzı, üslubu tabii ki birbirinden farklıdır. Öyle olmasa yani... Bir taraftan da demin hatırlayamadığım bir düşünüyordum ya Beşir Ayvazoğlu. Ne kadar ayıp ettik hatırlayamadığımız adamı. Evet. Bir şey. <gülüyor> Harika bir tahmisi vardır Erenler. Evet, şeyinden. evet. Beşir Ayvaz bizim çok sevdiğimiz yakın dostumuz, arkadaşımız. Ama şimdi şiir yazmıyor. O şiiri bıraktık Evet. Daha çok kendisine Biz kendi tahminini okuduğumda ben şaşırmıştım <gülüyor> <gülüyor> tanımakta bile zorluk çekti. Evet. Yani. Yapmıyor yani şiir yazmıyor çok oldu bırakılıyor şiir yani evet. o bir kitabı çıktı şiir kitabı ondan sonra da e, şiir yazmadı yazmıyor ama estetik ile ilgili yani İslam Estetiği diye bir kitabı var o evet. çok güzel bir kitap muazzam bir kitap yani bizim Bu konuya kafa yormamız gerekiyor. Yani estetiğe ciddi ciddi kafa yormamız gerekiyor. Evet. Merhum Ahmet Arvasi'nin de e, estetik diyalektikimiz, estetiğimiz tarzında bir ciddi bir denemesi var. Evet. Yani bizim estetiğe kafa yormamız gerekiyor. Bugünlerde o havadayım biraz da. Birkaç defa Avrupa'ya gittim geldim. Evet. Çok mahcup oldum üstadım. Yani bu bir kompleks falan diye algılanmasın lütfen ama yani e, şehrin her tarafında göre geldiğiniz bir e, kesintisiz estetik anlayışını, doğrusu biraz kıskanmadım değil yani. Pecmur, perişan, alelacele kurulmuş, efendim estetik fikrinden yoksun, hayat kuruyoruz sanki, şehir kuruyoruz ve tavrımız da öyle oluyor tabii. Ferit Sudal Bestekar, 20. yüzyıldaki işte en önemli klasik Türk musikisi üstadlarındandı. <Gülüyor> Buraya yakın bulunan TRT Ankara Radyosu'ndaki odasında otururken, Darmadan bu müzik zevki nereden çıktı filan diyerek kendisine soruyorlar, görüşünü almak için de perdeyi aralayıp mama gösteriyor, mimarisi bu olanın, musikisi de bu olur diyor. Yani estetik hayatın her tarafına e, nüfuz etmesi gereken, şehrinizi güzel kurarsanız sözünüz de güzel oluyor, yaşayışınız da güzel oluyor. İşte mesela içinde bulunduğumuz şu, hamam önü. buna bir estetik katıldı. Yani evet. ciddi çalışmalarla evet. e, Muhterem Başkan Veysel Başkan evet. tarafından Sanırsın, onun liderliğinde çok... evet. yani 15 yıl falan süren bir hikayeydi o. Evet. Şimdi buraya gelince ne oluyor? Binalarda bir estetik var, bir ruh var, bir efendim bir çağrışım var. Ya Adımlarınızı düzeltiyorsunuz ya. İnsan evet. bir kendine geliyor ya. Şu binanın içinde insan biraz daha insan olduğunu hissetmez mi? İşte Aynen. bu yani bir estetik. E tabi bu sözde apayrı bir boyut kazanıyor. Güzel söylüyor, düzgün söylüyor. Güzel söz kalbe şifa. İnsanoğlu kulağından zehirleniyor. Panzehri de kulağından alıyor. O halde güzel söz söylemek bir insan hakkıdır. Eyvallah, atalarımız, <gülüyor> i̇nsan haklarına evet, atalarımız gerçekten güzel söz söyleyip gitmişler. O geleneği devam ettirmemiz lazım. Sadece sözde değil ama seste de yani musikide de büyük eserler koymuşlar. Mimari de büyük eserler koymuşlar ortaya. Şimdi en büyük problem tabi şehirler elden gidiyor. Eski e, klasik mimariyi muhafaza edemediğimiz gibi yeni şeyler de üstüne koymuyoruz ve şehir giderek şehirler elden çıkıyor yani. Evet. Yani ben çok Bu çok e, acı verici bir durum. Böyle yüksek yüksek binalar. Hele bir de bugünlerde evet. İstanbul'u yoklayan evet. depremin eşliğinde biraz da endişeyle beraber Değil artık. Mi? Evet. Yani nereye çıkacaksınız? Evet. Açık alan kalmamış evet. filan gibi. Bu kadar büyülür mü? Tabii ben bunu yani Danimarka'dan geldim en son. Orada bu hissiyata kapıldım daha sıklıkla. Daha önce Belki kadar düşünmüştüm. Ve evet. işte şunu da görmeli tabii. Bütünüyle Danimarka, bütün nüfusuyla İstanbul'un dörtte birine tekabül ediyor. Ya, evet. yani, o kadar <gülüyor> böyle bir Böyle yaşam. bir mesele var yani. Evet. yani toplamı 5,5-6 milyon nüfus. Ama sen 20 milyonluk bir şehirden bahsediyorsun. Evet. Megapol. Çoklukla beraber güzelliği, kemmiyetle beraber key keyfiyeti muhafaza edebilmek için ümidi hiç kırmadan... Gayrete devam etmek icap ediyor herhalde hocam. Evet, burada tabii devletin de çok büyük, e, üzerine büyük, çok büyük görev düşüyor. Çünkü e, devlet e, idare edenler e, sanatı, estetiği e, öne almaları lazım. Yani edebiyatı önce, öncelemeleri lazım, kültürü öncelemeleri lazım. Ama e, benim gördüğüm kadarıyla, çünkü ben bir dönemde biliyorsunuz parlamentoda da görev yaptım, evet. Evet. Yani sanat deyince e, zihinler kaçıyor böyle sanattan, edebiyattan, musikiden, mimariden sanki haz etmiyorlar gibi. Ve tatbikata baktığınız zaman da hakikaten e, çok kötü, içler acısı, gelişat var. Kültür, sanat, yani dudak bükülen bir şey haline geldi. Ben üzülüyorum, bizim gibi insanlar sanatla, kağıtla, kalemle... Kelimelerle uğraşan insanların esamesi okunmuyor. Halbuki yeşmişe bakıyorsun tam tersi tam bir şey var. Rabet. Bilmiyorum. Mesela cumhuriyetin ilk dönemlerinde meclis meclisken bir şey kitap da yazdım. Şair milletvekilleri diye ha, gördüm, şey, gördüm, biliyorum. 80 evet. tane şair var orada. İşte Yahya Kemal de var. Malum o da üç dönem ayrı şehirlerin milletvekilliğini yapmış. Efendim. Yani şair olanların, söze hükmedenlerin, güzel söz söyleyen, konuşanları hep almışlar mecliseye. Ya. <gülüyor> büyük, büyük şairlerin hepsi orada. Hattası orada mesela. Mehmet Akif orada. Yani ya, parlamentede ya, bulmuşlar. Ya. Yani şairler aynı zamanda fikir adamlarıdır. Fikir mimarlarıdır. Söz ustalarıdır ama düşünce adamlardır aynı zamanda. Hep böyle olmuş. Geçmişte Belki de Belki orada olmuş. kaybediyoruz birazcık da yani meseleyi anlarken. Yani düşünürlerle şairleri ayrı kategorize ediyoruz halbuki bizimkiler şiir formatında düşünüyor evet. mütefekkir insanlar evet. yani bunu şiirle yapmış olmayı bir kabahatmış gibi görüp veya ihmale layık görüp göz ardı etmenin elbette bedeli var güzellikten feragat ettiğiniz zaman bütün hayatınıza yayılan bir huzursuzlukla kaçınılmaz oluyor maalesef hocam şimdi bir şey söyleyeyim bu arada Lütfen. hemen hatırladım bir tarihte Londra'ya gittim yani kısmetoğlu Oradaki müzeleri incelemek üzere sağolsun Veysel Bey başkan göndermişti beni. Orada bir şey dikkatimi çekti mesela ben e, bir apartman görüyorum orada bir şairin ismi geçiyor ya yani burada ne yapmış diyorum burada gelmiş kahve içmişti. Bir Kahve, içmiş. kahve Evet. Orada bir kahve içtiği evet. için adamın ismini o apartmanın ya. bir köşesine yazmışlar. Almanya'da gördüm. Evet. Hayretler içinde yani kaldım. Nasıl ya. içtir yani nasıl değer veriyorlar? Kendi... Adam bir geldi yattı bir, bir kahve içti orada evet. bir sohbet etti evet. müze haline getiriyorlar. Evet. Heykelini koymuşlar. Evet. Yanında bir de resim çektirdik bir de böyle filan böyle yani. Evet. Goti Göten'in Almanya'da. Hı hı. Tamam iyi ama Fuzuli'nin ve sırıl sıkram hayranı bir adamdan bahsediyoruz. Haberin yani. var mı? Eyvallah. Adamın Doğu Batı Divanı diye bir eseri var. Eyvallah. Yani Fuzuli'nin de Bâke'nin de ikisinin birden meftunu olan bir adam bu. Hı ve hı. biz ayıp yani ayıp hakikaten ayıp. Evet. Yahya Kemal'deyken ondan dört mısrağı. Hatırıma gelmişken kaçmadan unutunca zor hatırlanıyor. Beşir Aybazoğlu'nda zor hatırladık mesela. Cemdi Elen efendi. <gülüyor> <gülüyor> Marsa ayı fena'da intizar eylerken. Gahi geç eser obad gahi erken iklim-i ilahiye rücu etmek için ervah açılır engina yelken yelken. Demin okumuş muydum yoksa? Yok, bu? yok. İlk defa Daha önce bir konferans ve sohbetler evet karıştırdım. Faniyelik <gülüyor> limanında boynu bükük bekliyoruz. Rüzgar bazen geç esiyor, bazen erken. İlahi iklime geri dönmek için ruhlar yelken açmış ve biz boynu bükük kala kaldık. Üçüncü Mısır'da kullandığı ibare iklim ilahiye rücu etmek için ifadesi yani çok açıktır ki Bakara suresindeki inna ve inna Allah'tan geldik yine ona döneceğiz ayetinin şairane anlaşılma biçimidir. Yahya ya Kemal ya sadece ya Kemal'i konuşsak zaten sabah olacak anladığım kadarıyla. Evet. Başka şiir se seçtiniz mi? Evet, evet. Lütfen Necip Fazıl'a geliyorum. Öyle mi? Buyurun. Evet, Necip Fazıl'la girelim. Şimdi Necip Fazıl'ın malum çile e, kitabı ve çile şiiri. Evet. Bütün şiirlerinin toplandığı bir kitap. Evet. Hepsini orada topladı rahmetli Üstad. Sonunda da e, poetikasını yazdı geniş bir şekilde. Şiir sanatının ne olduğunu, şiire nasıl bakmamız gerektiğini çok geniş bir şekilde. Koydu. Onun çile şiirinde yani yine bu ezel zevki e, bağlamında bakalım, e, bakalım diye bunları seçtim. Yoksa serbest olsaydı konu daha şeylere girirdim ben. Hani <gülüyor> önceki programlardan korkmamak için. Şimdi diyor ki, gayiplerden bir ses geldi bu adam. Gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemde birden bire dam. Gök devrildi. Künde üstüne künde. Tabi uzun 24 sanıyorum dörtlükten oluşuyor bu şiir. Bir yerinde diyor ki, niçin küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada, nasıl? Zamanın raksı ne bu yuvarlakta? Sonun varmış, onu düşünsem asıl. Şimdi müthiş bir şey, sonun varmış. Yani ben niye bu kadar oyunda oynaştayım ki yani, neden? Bir son var ve ben o sonla karşılaşacağım. O zaman en akıllıca iş kendi sonumu düşünmeliyim diyor. Etmek. Ve sonra hayretler içerisinde. Hep soru soruyor üstad. Hep sorularla götürüyor. Yani muazzam bir şey var. Varlık sorgulaması Hayır var. Hayretme çok dokunmuş. Evet. Değil mi? Kuyruğu etrafında dönen kedi hayrette, alim ki hayreti yok ne boş yere gayrette. Evet, yani böyle hayretler, evet. şeyler, sorular, sorgulamalar. sorgulamalar, üst üste sorular soru içinde düşünmü, Bir alem ki boru, gökler boru içinde, evet. Yani korkunç bir niçin küçülüyor eşya uzakta evet. diye soru soruyor ve bize eşyanın, fiziğin hakkında şeyler getiriyor. Gözsüz görüyorum rüyada. Nasıl oluyor bu iş? da Rüyada. evet, Hem rüyadasın hani hem de gözler kapalı, gözsüz bir sürü şey görüyorsun. Bu nasıl iştir yahu diye evet. <gülüyor> Soruyor. Ondan sonra sonumu 40. düşünsen. Kırkıncı odanın kapısını tıklatıyor. Evet yani. <gülüyor> Acaba arıyor. Evet, yani. arıyor. Sonda da bu şiiri şöyle bitirmiş. Diz çök. Ey zorlu nefs. Önümde diz çök. En büyük şey, derler, nefis, ki, evet. derler ki ilk yazdığında gökler diz çök falan demiş de sonradan değiştirmişler. Yani. Çok şiirler değiştirmiştir. Yani. Yani. Ben bazen eski şiirlerden okuyorum bazı yerlerde. Diyorlar ki, ya öyle değil böyle. Kardeşim benim okuduğumdan böyleydi. Tabii, Sitesi sonradan değiştirmiş tabii, yani. fakat <gülüyor> çok değişiklikler var şehirde. Burada da öyle söylüyor. Kendi malı değil mi? Evet. Kendi malı istediği gibi tasarruf <gülüyor> edebilir yani. Diz çök önümde ey zorlu nefs diz çök heybem hayat dolu, desteve yumak sen bütün dalların birleştiği kök biricik mesela. Biricik mesela son. sonsuza varmak. Evet. Şimdi burada bir metafizik ürperti görüyoruz. Evet. Evet. Biricik mesela sonsuza varmak. Sonsuza nasıl varılır? Niçin sonsuza biliyorsun? Şimdi i̇şte demin okuduğunuz ayet-i kerimede innelillahi ve inne ileyhi raciun. Her şey aslına rücu edecek. Hepimiz aslımıza. Demek ki bir aslımız var yani. Şu ezel meclisi, o evet. ezelsel zevki, ebed ezel evet. ikisi bir arada yani ezeller ebed bir daire aslında. Yani bir kesişir ki efendim ezel ebed bir andır. Bir andır. Yani bir de örnek olarak vahşi ile Hamza'yı kol kola cennete girerlerken gördüm dediğinde o aleyhisselatü vesselam ikisi de hayattaydı. Ya. Ezel ebed bir andır. Evet. Mü bir izah evet. yani ezel zevki büyük iş büyük evet. iş. yani insan kendini küçümsemek gibi bir hastalıkla da mağlul anlaşıldığı o kadarıyla çok kötü ki... bir şey. o yüzden şeyh galip merhum hoşça evet. bak zatatı evet. falan diye gürlüyor evet, evet. kıymetini yani biliyor artık yani sevildiğini biliyor sen müthiş bir şeysin yani sen dünyanın kainatın evrenin makrokozmosun mikrokozmosun özeti olan evet. zübdei alem zübdei alemsin yani. sen diyor yani şimdi o da tabii e, insana insanı ke, insanı kendine döndürtüyor yani evet. sen Kendini küçümseme. Yani niye böyle hor görüyorsun, kendini hakir görüyorsun, ben bir şey değilim falan diye. Ya ise kapılma, sen muazzam bir şeysin. Sen, Cenab-ı Hakk'ın muhatap kıldığı... Olansın. muhatap olansın. Muhatep olansın. İsmen muhatap, evet. Evet, aynı zamanda bir şey de var. Makrokozmos, yani sonsuz büyük evrenin, yani kainatın özeti ve sonsuz küçük evren yani görünen ve görünmeyen e, büyüklükte ve küçüklükteki alemlerin de esas özeti sensün diyor. Şimdi bir keşif bu yani evet. hakikaten müthiş bir şey. Dolayısıyla insanoğlu e, dünyada bir garip, bir gurbet hali yaşıyor. İşte ve hüzün bir... pek yakışıyor. Ve evet yani bir bakıyor ki gelmiş dünyaya. Evet. Bir sürü evet. meşakkat, bir sürü olay filan ama bir de giriş var. Yani İki yok arasında bir varlık. Öncesi bilinmiyor, sonrası bilinmiyor. Öncesi gayip, sonrası gayip. Gayip yani görünmeyen alem, görünmeyen yer. Gayip değil mi? Gaybı, da evet, o. Evet. Ama bu görüntü ne peki? Yani bu insan oğlunun bu görüntüsü evveli yok soruyor. Neyin nesi? Neyin nesi Şimdi soruyor? Bu ya. hal neyin nesi? Ben kimim ve bu hal neyin nesi? Aynadar so, söyleyin bana ben, ben kimim diye soruyor <gülüyor> Evet sonunda tabi teslim oluyor Bildim seni ey Rabb. Bilinmez, bilinmez meşhur, meşhur diyor. Ve hem bilinmez meşhur Ve bunu meşhur, da bayram neşesini Atomlarda cümbüş donanma şenlik ve çevre evet. çevre, çevre nur, nur. Evet. İç içe mimari İç içe benlik evet. Bildim seni ey Rabb. bilinmez, bilinmez meşhur. meşhur La ilahe illallah evet. Teslimiyet başlıyor Yani sağ olsaydı izahe kalkışamazdın da Rahmetliyle <gülüyor> kapışmak istemezdin Allah'tan şimdi <gülüyor> <Evet>. gidince konuşacağız artık. <gülüyor> <gülüyor> Yani bakır ya Allah bu büyük ediyoruz. ruhlara, bu büyük ustalara, şiirin, sözün büyük ustalarına. hep Geçmişten beri hep böyle işte şeyh galip diyorsunuz böyle demiş, fuzuli böyle. Yani hepsi ezel şeyli, zevkini. zevkini tatmış insanlar, inanmış insanlar ve çile çekse de ruhları, sorular sorsa da, işin içine çıkılmaz hale gelse de en sonunda teslim oluyor. Teslimiyet müthiş bir şey. İzzet Begovç rahmetli diyordu ki ey... E, teslimiyet. Sen ne büyüksün. <gülüyor> teslimiyet. Pasif bir tutum değil bu. Evet. Fevkalade aktif bir tutum. Evet. Teslim olmak Teslim büyük ol. bir iradeyle mümkün oluyor. Evet. Ee, üstadım Necip Fazıl Merhum'a geldiniz. iyi ki geldiniz. Eyvallah. Fakat Yahya Kemal'den bir şiire niyet etmiştir. Evet, Niyetleri müsaadenizle. Dinlelim. Aynı zevki bir başka vecihle tattıran, e, aşık olduğu kadına hitaben yazdığı rivayet olunur. Celile Hanım'a hitaben evet. yazdığı. Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum. Kimdir o nasıldır diye rüzgarlara sordum. Hülya mı tutan bir büyü var onda diyordum. Gördüm dişi bir parsın ela gözleri vardı. Sen miydin o afet ki dedim bezmi ezelde. Bir kanlı gül ağzında ve meykasesi elde. Bir sofrada içtik ikimiz aynı emelde karşımda uyanmış gibi bir baktı sarardı. Valla azizim şimdi bu, şi bu şiirin muhatabı olan hanımefendi bu kavramlara aşina mıydı? Bu sözlere muhatap olacak e, tayinette biri miydi? Ben bunu bilmem. Ama benim bildiğim bir şey var. Valla Aşkı anlatırken bunun Elest Meclisi'nde, Ruhlar Meclisi'nde tanışan ruhların dünyada tekrar karşılaşınca tanışıp buluşmaları olduğunu ve hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını Eyvallah. ben ona sordum diyor. Ömrümce aradım görünce dişi parsının ela gözlerini ve dedim ki sen miydin o afet bezme ezelde? Ağzında bir kanlı gül vardı. Meykar sesel. Bir sofrada içtik. Hatırladı bir baktı sarardı diyor. Şimdi e, böyle anlatılır bu mesele yani. Anlatılacaksa böyle anlatılır yani. Homeros Şarabı içmeden şar, şair olunmaz dediyse biz de cevabımızı verdik. Biz sarhoş olduğumuzda üzüm yaratılmamıştır. <gülüyor> Öyle <gülüyor> <Ezel> ki <gülüyor> İbn Farad'ın galiba Arap şairi İbn Farad'ın o cevabı zannediyorum. Bizde de çeşitli vecihlerle tekrar görmüş muazzam bir nükte. Hı hı. Ee, diğer seçimleriniz Hocam. Necim evet. Fazla'dan başka var mı mesela? Var var. Şimdi ben e, Ahmet yani ben Hamdi'den... Oradaki o seçimlerle sabah olacak. <gülüyor> Yok bitiririz hemen. Ahmet Hamdi'den de okumak evet. isterim de. Fakat bu Ömer Hayab'ın bir rivayesini almıştım buraya da e, Farsça. E, ama buna girmeyelim olmaz. Evet biraz uzak bir şey. Evet, biz Ahmet Hamdi'nin bu zamanla ilgili evet. bir şiiri var Bursa'da ya. Zaman? An dediğimiz ya. Bursa değil. Sadece ha. şey ha. ne işindeyim zamanı. Zamanı anlatıyor ve an var. Esas olan andır. Gerisi anların toplamı işte ezelden geliyor, anlar birleşiyor, tekrar gidiyor. Ne içindeyim zamanı ne büz bütün evet, dışında. Onu okuyacağım. Şimdi efendim. bunu derken. Evet. Yani ilk mısraya bak. Evet. İlk ne i̇lk içindeyim zamanı evet. ne büz bütün dışında. Bu şimdi şiir mi, tefekkür mü? E, muazzam her, bir şey ya. Şiir şeklinde bir tefekkür. Evet. Müthiş. Evet. Ne içindeyim evet. zamanı ne büz bütün dışında. Evet. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında bir akıştır Var. zaman. Evet. Ezelden ebede doğru giden ve biz de o akışa kaptırmışız veya kaptırmışlar götürüyorlar evet. bizim elimizde değil yani sürüklenip gidiyoruz evet. sonumuza doğru. Son değil aslında. Değil. Son değil, bitiş değil. Öz memleketimize bir terhis belgesidir ölüm diyor Aynen. Üstad Hazretleri, şimdi aklıma geldi. Öyle diyor yani ölüm diyor hiçlik değil, yokluk değil. Öz vatanımıza bir terhis belgesidir diyor. Geçen de... Terhis oluyoruz yani. TRT'de televizyon programında böyle biraz hadsiz bir sualle karşılaştım. Hı hı. Malum milenyumda çok bilmeye başladık biz her bir şeyleri falan. <gülüyor> Hocam ölüme çağrı arıyorlarmış ne dersiniz? Soruya bak. Ölüme çağrı arıyorlar. Zahmet etmesinler zaten ölümsüzüm. <gülüyor> ha, <gülüyor> ya ben ebedi hayatım var ne arıyorsun Allah aşkına? Evet. Araya giren kabir kafayı karıştırıyor herhalde. İşte evet. o da bizim ölüm telakkimizi artık... Batıdan biraz esinlenerek, etkilenerek, olumsuz etkilenerek böyle olumsuzlama, dışlama, kabristan Çok... şehrin 40 kilometre uzağına Şu atma gibi gösteriyorlar hocam Çok şeyi, biliyorsun. Kabir şeyini, Kabir hayatını işte. Halbuki ruh bedenden ayrıldıktan Yok, sonra kalan ya şeydir yani ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil. Ölen tendir. Yakıt deposuna de işte giden işte akrepler, ilanlar, çıyanlar geliyor ya. Gençler, çocuklar korkanlar. <gülüyor> ya o seninle ilgili değil ki kardeş. Senin cesedin çürümüş gitmiş. yılan mı yer, akrep mi yer o ne olacak? Sen ruhsun. Sen ruhsun. Yani. Ruh ölmez ve ruhlar alemine gider. İşte eles bezmine gider. Önceki yurduna gider yani bedenden kurtulduğu için de hızlı gider. Sevinir tabii. <gülüyor> bedenden kurtulduğunca hızlı bir şekilde gider. Kafesten uçan kuş gibi. Evet, <gülüyor> evet onun için korkutuyorlar yani kabir azabı şöyle olacak böyle olacak yani biz çocuk hocam kendime... bunu yanlış anlayınca evet. her şey bozuluyor. Evet. Alt üst oluyor. Evet. Hayat anlamını kaybediyor. Evet. Moraller bozuluyor. Evet. O yüzden galiba galip merhum epey bir kızmış iki asır sonra başımıza ne geceli tahmin etti herhalde. Eyidil dil, ey dil neye bu pürgamsın sen. Evet. Gerçi bir evet. taneysen genci mutalsamsın sen falan. Evet. Çok etkilendiğim bir şiiridir o. Bedenine Bedenine Bakıp moralini bozma. Sen ruhsun. ruhsun Nefhayı Cibril ile tevhemsin sen. Bir de ikinci kıtanın sonunda demiş ki. Hakkına söylenen evsafı müdara sanma. Nükteli yazıyor galip. Gizli nükteler var maşallah. Hakkında söylediğim bu övücü cümleleri. Seni idare etmek için. göndün almak için söylediğim falan zannetme diyor. Hakikati söylüyorum. Gerçekten kıymetlisin diyor. Bildiğin gibi değil diyor. Evet. <gülüyor> yani. Evet. O, tabii. Kendi literatürümüzün mizah anlayışına bile ihtiyacımız var ayrıca. Tabii, tabii. Bir de o, o zevkimiz de bozuldu. Olur olmaz şey gülmeye başladık. Hocam şeyi doğru anlatmak lazım. Gençlere yani okullarda bu varlık meselesini bu ontolojik olarak varlığımız nedir ne değildir. Bir de ölüm meselesini doğru dürüst anlatmak lazım. Yani ölüm diye bir şey yok. Sadece bir geçiş var. Bir kapı evet. Bir, evet. Bir, bir boyuttan bir, bir başka evden, boyuta geçiyor. Bunu evet. korkutmadan ölüm öldürmek lazım zaten. Dolayısıyla varlığın Bütünlüğünü devam ettiğini, yani varlık merhumun muydu? Efendim? Erdem Bayezid merhumun muydu? Hangisi? Ölümü öldürdük, ölüm ne yapsın bize? evet, Erdem Bey, ölümsüzlüğü tattık, ölümsüzlüğü. bize ne yapsın ha, ölüm diye ölüm. Evet müthiş o <gülüyor> Erdem Bey, Allah rahmet eylesin. Allah ile dost olmak yani demek. Yani şiirin, işte böyle bir görevi de var aslında şiir sanatının. <gülüyor> Varlığı ve ölümü ve ölüm ötesini, metafiziği olduğu gibi doğru bütün, tattırmak. Evet doğru gerçekliğiyle taktırmak anlatmak lazım ki evet sen bir defa niye korkuyorsun ölümden? Ya yani ölüm diye bir şey yok. Yokluk diye bir şey yok. Yokun yokluğu, varın varlığını anlatmak lazım. Vardır yani yok yoktur. Ya yok hocam, diye bir şey yok. konuşuyorum. Ya yokluk sen de yoksun. Bir var bir yoksun. Evet. İnsanoğlu kendi varımdan yoksun. Gelsin beni yokluk akrebi soksun bir zehir ki hayat özü faniye. Allah Allah. Necip Fazıl Üsta. Evet. Aman ya Demek ki bu ustatlar şiir metoduyla da aslında şiir bir yöntem hocam. Yöntem bir yol yani. Neye neye yol açıyor? İşte varlığa varlık ötesine kendini anlamaya. Metafiziğe, yani. tabii gayba yani ve Allah'a tabii. Bütün yollar oraya çıkıyor zaten üstadın. Allah, Allah. Allah diyor tabii. Tel, tel ve iplik iplik dikseler de ağzını, tek ses duysalar Allah yoklayanların oldu. Ya. Bütün bu çaba, bütün bu sorular, üst üste sorduğu sorular Hepsi sonunda bütün kapıların, o kırk kapının hepsinin e, mutlak güzele, Allah'a açıldığını söylüyor. Zaten da öyle diyor. Şiir nedir? E şiir Allah. mutlak güzeli arama işidir diyor. Mutlak güzel kimdir? Allah. Celle Celaluhu Allah'tır. Hüvvel baki. Evet, hüvvel baki. Mutlak güzel. Sezai Karakoçta da aynı fikir vardır şiire bakarken. Mutlaka bu bulanmış, pardon... Saçmaya bulanmış mutlakı yakalamaktır diyor şiirin bir gayesi. He. Saçmaya bulanmış yani absürde bulanmış ve mutlakı yakalama, onu oradan çekip çıkarmak diyor. Çok ilginç, i̇lginç evet. absürt saçma kavramını kullanması çok ilginç. Evet. Hz. Mevlana, şiirle uğraşmazdık da Sultan mumbar istedi, elimizi barsağın içine mecburen soktuk kabiline. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani o metot, gaye başka, gayeye evet. atıf yapılıyor. Evet. Demek ki kalıpta da, da kalmamalı yani evet. e, usule çok fazla takılıp da orada e, çırpınıp kalmamalı derinlik sarhoşu olmamalı evet. bir gaye var gaye. o yoldan gidebilirsin o yol sana evet. e, o sana yol gösterir Eyvallah. ama tabii temel bilgilerle donanmış olmak şartıyla seçtiğiniz yeri okutun evet ölmemek toprak post Allah dost Allah Allah evet. öyle diyor evet. evet. gayetek ölmemek Toprak post Allah, Allah dost. dost. Hani kafiye şiirinde diyor ya üstad, evet. ne diye şu buna bu şuna kafiye he ne hey ne yaşa baş aşa taş tuhaf şey falan diye böyle çok tekerleme <gülüyor> şeklinde sonunda şeye bağlıyor. Ee, toprağa ve Allah'a bağlıyor. Toprak Anlaşılan dost da o ki üstadım bu şair milleti o normal zeki de oluyor galiba. Bir de mizah yapmaya falan başlıyorlar. Sarmaya başlıyorlar. <gülüyor> yani enteresan bir şey. <gülüyor> e, esrar dede de rahmetli <gülüyor> Şeyh Galip'in kankası, ümidi, <gülüyor> şehirde takipçisi Fransızca aruz uyguluyor ya. Allah Allah. Yok işin kalmadı. Bir de, bir de Fransızca aruzda terbiye ediyor falan. Yani <gülüyor> bir yere getiriyorlar artık işin Mizahına kadar sanki yani, Mizah, yani mizahına. Garip merhum Merhum'da bir beytinde öyle der. Yani sen son olarak bunu konuşacağım, çok fazla konuşacağım. İşte ben dinliyorum, sevkle. <gülüyor> Şöyle yani diyor. Başkan veren permanelerin konuuyor. <gülüyor> eksik ol, eksik olmayıp. <gülüyor> çok <gülüyor> sevdiğim bir gazelinde, sanırım ikinci beyti, diyor ki: Sebük ruhol küşadın meşrabol gör ruhi manayı, sebük ruhol küşadın meşrabol gör ruhi manayı tevekkül misra iyi, müşkille halka müşkil olmaktır. Vallahi bu çok enteresan bir şey. Sen diyor ruhunu ağırlıklarından kurtar, hafif cevval yani olsun. Dünya kaygısından kurtulursan olur, bedenden çıkarsan olur, ölmeden önce öl emrine itiba edersen olur. Yani hadis-i şerifteki ölmeden önce öl o demektir. Bunu yap ki hızlı mesafe al. Bu arada sana meşguliyet lazım. Tevakkul. Kritik bir kelime kullanıyor. Hı hı. Yani insanın bir şeylerle oyalanması lazım. Ne yapayım? Onun cevabını veriyor ikinci Mısra'da. Müşkil şiirlerle, mısralarla halka problem sun. Onlar meşgulken sen işine bak. <gülüyor> Aman <gülüyor> Çok ya. Güzel ya. ya. Evet. Yani iş buraya mı geldi ya? Artık evet. mizaha kadar mı? Ya etrafını da meşgul etmeli yani. Bu da bir iş ya. Yani. Evet. Sosyal bir varlığız neticede. Evet. Evet. Sadi merhum Şöyle söyler Bostan ve Gülistan'da, dersime çalışamadım diyen talebeye hocası demiş ki gelenlere bir bak, meşgul ediyor misafirlerim diyor, çalışamıyorum, zengin iseler ödünç iste, fakir iseler ödünç ver, etrafında dolaşmazlar, dersini yaparsın. <gülüyor> bir daha para ister diye zengin gelmez, ne alacağını ister diye fakir gelmez. Yani kaç yönlü şey hem pedagoji dersi veriyor, ya. etrafın meşguliyetinden kurtulacaksın uzlete çekileceksin ama bunu kırmadan yapmak lazım, insanlarla da iyi geçineceksin filan falan. Ya şiirle ne gibi görevler yüklemişler, neler yapılabileceğini göstermişler. Buyurun. Istedim. Estağfurullah. Bu şiir tariflerini, şiir nedir diye programımızda evet. var ya, arada bir girmemiz lazım şiir nedir diye. Şimdi rahmetli ve merhum Mehmet Akif merhum, çok Sefahat. farklı bir poetikası var değil mi? Evet yani, yani. Allah rahmet eylesin. Hemen sefahatın girişinde zaten onu şey yapıyor, derce ediyor. Yahya Kemal Necip Fazıl da pek iyi gözle bakmıyor. Yani şi şiiriyet açısından. Evet. Şimdi. Onu yani diyor ki manzume yazmıştır diyor. Halbuki Mehmet Akif de aruzla yazmıştır. Belki günün şartlarından ötürü sosyal meseleleri şiire taşımıştır. Manzume yazmak zorunda kalmıştır ama ben sefahatı sefahatı Tepkik ettiğimde e, yani çok e, özellikle başlarda ve sona doğru. E, öyle şiirler var ki hakikaten saf şiir yani. Pür şiir. Cidden şair yani Mehmet Akif. Hani şeyin dışından işte nesirler da Dava adamın dışında. ha Şimdi orada e, Necip Fazıl... E, Bunu derken hatırınızda bir iki mısravi var zannında. Şimdi şunu söylüyorum. Diyor ki girişte hemen. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem yalnız... Aczimin giriyesidir bütün asarım. Aczimin bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam, Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar beizar. Hiçbir şey. Saf şiir var. Bu nasıl iştir yani? Dilin olsaydı kalbimin ah neler neler anlatırdı bir bilseniz ama dili yok, söyleyemiyorum, anlatamıyorum. Bakın Orhan Veli'de de vardır. Anlatamıyorum. Öyle yaklaşmışım ki diyor bir şeye yere. Yani Kelime yetmiyor. Anlatamıyorum. Ya. Hiçbir An şey söyleyemeyip kaleme yere atıp ezersin e şiirdir diyor mesela. Evet. Tanpınar'da. Yani demek anlatamamak. Tabi. Burada kendi kabuğundan da çıkmış sanki. Evet. <gülüyor> Aczimin gelişi. <gülüyor> şey. Yani demek ki bir evet. acziyet var insanda. Sanki. Bunu yani. kabul ve teslim ediyor. Kabul yani. Sen aciz bir insansın. Ee, rahmetli dostum Yedi güzel adamdan bir işte Erdem Beyazıt'ı söyledik ama esas Cahit Zarifoğlu. Ya Allah e, rahmet, tanıma fırsatım olmadı. Evet. evet, şair Mederzat derdi ona, Madem, Mehmet anadan Aki filan şair. derdi bizim bu derdi. Cahit Şair Mederzat dedi, anadan doğma şair derdi, artisttir derdi artık <gülüyor> sanat adamdır, artisttir dedi. O bir şiirinde, acz şiiri var onun, malum... E, Ali Cahit Zarifoğlu, Ahmet, Ahmet Cahit şey, Zarifoğlu acz. Abdullah, Abdullah Cahit Zarifoğlu, Ah C, -Z. Abdullah Cahit, Zarifoğlu, ee, ben aciz kimseyim diyor. Zaten adımın baş harflerinde aciz tutuyor. Tanınmış bir kimse değilim diyor. Yani adımın baş harflerinde gizli kimliğim. Sana zorsa yak, kolaysa affet beni, esirgeme diyor. Yani o şiirinde tabii vefatından sanıyorum... 6 ay falan önce yazdığı bir şiir, bu aç şiir. Bir şiiri daha var, vefatından birkaç, e, sağ, e, birkaç gün önce yazdığı bir şiir var. Malum penkrans hastalığına, kanserine yakalanmıştı. Çok acılar çekti, çok acılar. Şiirinin bir yerinde dünyada ne kadar acı varmış diyor ya. Ne kadar acı çeşidi var diyor. Ne kadar çok acı var. Yani acı tek başına bir şey değil, çeşitleri de var acının. Hepsini tattım diyor. Orada tabii Cenab-ı Hakk'a e, şey makamında naz makamında şiirin mısralarından onu anlıyoruz. Ben kimsesiz zavallı garip bir şairciyim diyor. Yani zaten adımın baş harflerinde aç tutuyor ha. Aciz bir adamım diyor. Yani sana zorsa yak cehenneminde yani yak ateşinde. Kolaysa afet bizi abi bizi de hallet yani biz de garip bir adamız yani biz affet diyor ve afet affa layık olmasam da diyor ses aykara. Birazdan o şiiri okuyacağım efendim yani bütün mesele bütün meselenin başı Allah'a varmak ya. Bizim serüverimiz insan olarak, bütün insanların serüveni bir gurbeti yaşıyoruz. Bu gurbette varız, şuurumuz var. Aklımız başımızda düşündüğümüz zaman evet bizi bir yaratanın olduğuna aynı el yakîn, yakın inanıyoruz. Amenle ve sedakna. Bu mükemmel tablonun bu mükemmel ee, insan denen mahlukun, mahlukların en şereflisi olan insanın elbette ki mükemmel bir yaratıcısı, güzel bir yaratıcısı olması gerekir. Öyle Güzeller mi? güzeli ee, bir yaratıcı olmalı ki bu güzel e, insan denen mahluku, bütün mahlukatın üstünde mükemmel bir şey. yarıştırır. İşte onu aramaya olur. şiir diyoruz diyorsun değil mi İster? Evet, şiir işte, güzeli arama yani, işi, mutlaki arama mutlak güzeli arama işi. diyorsun, evet, onu arama mi? ederler şiir. Evet. Ben de bir yerde söylemiştim, şiir mutlak güzel arama değil de, Esbab-ı Rumuz'a açılan bir keşif hareketidir. Çok güzel. Bu Esbab-ı Rumuz'a açılan bir es keşif hareketidir. Evet, hareketidir evet. şiir. Evet. Esbab-ı Rumuz, Esrar-ı Rumuz. Yani Rumuz, remizler, yani semboller, semboller dünyasına, simgeler dünyasına sırlarına... açılan, o sırlara açılan bir keşif hareketi. Keşfetme, yani yakalama. Yoksa Allah'a varma yolunda bir yol var ve siz sürekli gidiyorsunuz. Yakalamanız mümkün değil ama... Şiir geleceksiniz, araştıracaksınız. Eee, rahatsız evet. ama bulan arayandır. Evet yani ara, aramaktır. aslında şiir bir arayıştır aynı zamanda. Evet, eee seçtiğiniz şiiri okumaz Okuyacağım. Ha. Şiir gar, garbı kurcalayan adam diyor Sezai e, rahmetli Necip Fazıl Ga, gaybı kurcalayan adam. Şair. Gar... Şair gay, gar, garbı kurcalayan adamdır diyor, diyor. Yani ne demek bu? Gaybı, görünmezi Merak eden, sırlar aleminin merak eden kişidir diyor şair. Yani bir üst dil kullanarak bunları yapar. E, çoğu kişi tabii şiirin külüne varamazsa, e, biraz şiir ön bilgisi yoksa e, bu şeyleri çözmek çok zor. Bu mısraları, bu söylenme şeyleri. Fakat şeyler. gördüğümüz bir şey daha var. Yani e, Kapılandığı bir yer var, aldığı bir ders var. Yani şiir formatında üstlendiği misyon O. Mesela Abdülhakim Efendidir, onun malum Abdülhakim evet. Arvasi evet. Hazretleri'dir. Evet. Üstadı. Oradan duyduklarını, anladıklarını, kavradıklarını şiirle ifadelendirmiş. Demin okumaya çalıştığım o yokluk sen de yoksun şiiri falan. Doğrudan doğruya üstadından dinlediği evet. bir nüktenin şiire dökülmüş biçimi. Şiiri de hizmetine verdi davasının, gayesinin. Evet buldunuz her. Buyurun Üstadım. Evet şiiri Buyurun. okuyacağım da ondan önce bu Allah'ı gayb arama işi Şair yapıyor ya, en büyük sır da Allah'ı aramaktır. Allah'ın sır hazineleri, arşın altında onu açacak olan anahtar, şairlerin diline verilmiştir. Bu kelam-ı kibar veya hadis evet, olabilir. Kelam-ı kibar. kelam kibar. <gülüyor> Hatta orijinalini de yazmıştım buraya. İnna allaha kunu zen tahtel arşi mefatiha elsinetu şuara. Şairlerin dilleri onun anahtarıdır. Anahtarıdır. O, o sırları açacak Gayb olan aziz anahtarlar, kaybın yani. anahtarı şairlerin diline verilmiştir diyor. O açacak evet. anahtar. Dolayısıyla şairin e, tabii işi e, mutlak, mutlak arama noktasında sırlar alemini kurcalamak. Yani bir şeyle uğraşıyor ama deriye varacak o varış bir şey de yok. Yani bir delilik aslında. Yani bu araştırma herkesin yatması da gerekmez. Valla ben şair-i hiç olmazsa bir beytle bahsetmezsem. Tamam efendim. Ağır bir tarafı yani bu buyurun. mevzuya dair arz edeceğim. Buyurun ben Burayı daha evet, buyurun. Sineden el sineye sıçramayan mani ishaf Hı -hı. benzer olmak dekim bir suud yatar mahzende. Kalpte doğan yüksek mana eğer lisana sıçramaz kulaktan insana ulaşmazsa öyle kalırsa şu hazineye benzer ki yer altında mahzun yatıyor istifadeye kapalı şairin sözü saf mananın söz atına binerek muhatabın kulağından kalbine intikal etmesidir ha. diyor ya yani. Nabi merhum yani Allah'ım ya Rabbi'm ya bunlar nasıl insanlar ya? Evet. Çok işim var gidince onlarla tek tek soracağım bunları böyle. Hepsine. <gülüyor> hayret ediş, i̇nsanı hayrete sevk ediyorlar. Yani. Hayret de en büyük duraktır insan hayatında değilim hayret etmek hayret güzellikler karşısında hayret yaratılış karşısında hayret yani insanı böyle bir hayret. Şimdi Sezai Kara Koç Üstad tabi benim ustam. Neden ne oldu ustanet? Ee, yok, ha, şiirlerini tanıyınca. Evet, biz lisede şiir falan yazıp işte üniversiteye gittiğimizde önümüzde bir usta arıyoruz ama hem çağdaş olacak, serbest şiir yazacak hem de bizim düşünce dünyamızda hitap edecek. Yani biz malum inanmış insanlar. Azını koymadan sezaibe arıyorsunuz. Arıyoruz adamı, <gülüyor> arıyoruz. Fakat üniversitede evet. öğrenciyken bunun Sesler diye bir kitabı vardı. 1969'da üniversite öğrencisi şey Sesler diye bir Kitabı yayınladı. Erzurum'da okuyorum. Orada da bir kitap kulübü kurmuşuz. Yeni çıkan kitapları getiriyoruz. Hem kendimiz alıyoruz hem arkadaşlara servis ediyoruz falan. Bir edebiyat ortamı yaratmak. Sesler çıktığında aldım. Çarpıldım tek kelimeyle. İşte budur dedim benim. Arada, buydu. Evet, Çünkü hem Müslüman hem çağdaş hem yepyeni bir şey söylüyor. Yeni bir dille söylüyor. Ama eskiyi kaçırmadan, eski unutmadan yani ezeli veya şey, klasik klasik kadimi unutmadan. Kadim, ke, kadim kelamı yeni dille söylüyor. Evet. Böyle bir şair. Ee, sesleri tabii anlamıyoruz da o bilgimiz yetersiz. Yani ne okumuşuz liseye gelen adam daha çok kitaplar devrecek, okuyacak ki şeyinkinin ne varsın yani. Anlamasak da seviyoruz çünkü bizim insanımız. Ben arkasından onun ilk iki çıkan kitabını istedim. Körfez ve Şahdamar. Küçücük kitapçıklar böyle 16 sayfa, 20 sayfa. 1960'da falan yayınlanmış. Onları da getirince çok daha güzel şeylerle karşılaştım ve bu kitaplar hakkında yazılar yazdım ben. Bir arkadaşım İstanbul'da okuyor. Dedim bu yazdığım yazıları üstte de götür göster. Dergide neşredilen. Dergide neşredilen yazılarımı gö görsün bakalım ne diyecek. Kitap tanıtma yazıları yani. Büyük cesaret. <gülüyor> Büyük cesaret. tabi cahil cesur olur cesur değil de yani yani o lan. zamanki bilgimizle. Okumuş lan. demiş ki ya bu Maraş beni hiç anlamamış demiş geldi bana bunu söyledi şey arkadaşım dedim ki haklı yani ben 18 yaşında bir adam 40 yaşına bir, gelmiş, anlayacak bir nasıl anlayayım yani <gülüyor> bu kadar bilirim bilmiyorum. Sonra yıllar sonra tekrar tekrar diğer çıkan bütün kitapları okuduğumda her okuyuşumda yeni bir zevk, her okuyuşumda yeni bir anlamla karşılaşıyorum. Şey. Evet yani Kesin. şimdi yeni başlayanlar Sezai'yi kesinlikle anlayamazlar. Evet. Kültür ve bilgi yetersizliği. Evet. Yani divanı bilecek İslam kültürünü bilecek, Kur'an bilecek her şeyden önce, İslam tarihini bilecek, batıyı bilecek, doğuyu bilecek. Yani doğu klasiklerini, batık klasiklerini e, bu zat muhterem lisede ki bunları hatmetmiş zaten. Böyle yetişme tarzı farklı. Dolayısıyla yıllar sonra e, ustamız tabii şu anda hayatta Allah sağlık versin. Amin. Yani Amin. şu anda 86 yaşında 86 yaşında, 86 yaşında. İstanbul'da yaşıyor. E, evet sene gelmişti Ankara'ya karşılaştık ben onu duydum da evet. o zaman bir tanışma fırsatı yani burada hemen bizim bu şeyde bir arkadaşın yazıhanesinde yani hamamın arkasında karşılaştık konuştuk tekrar yolculadık onun ben çok şiiri var da sürgün ülkeden başkentler başkentine Eyvallah, lütfen Sürgünü onun bir bölümünü okuyacağım hepsini okusak sabah olur sürgün ülke burası bizim sürüldüğümüz yer Biz şu anda Sürgündeyiz değil zaten gurbetteyiz, sürgündeyiz ama bu sürgünümüz Dünya bitir. yani. Dünya, dünya tabii. Bu fani dünya, bu sürgün ülke bir gün bitecek ve biz esas ülkemize, başkentler, esas başkentler başkentine hepimiz gideceğiz inşallah. Öyle diyor. Sürgün ülkeden başkentler başkentine. Senin kalbinden sürgün oldum için Bütün sürgünlerin bir bakıma bu sürgünün süreyi bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim, Af dilemeye geldim, affa layık olmasam. Uzatma dünya sürgünümü benim. Uzuyor şiir, son şeyle bitirelim, son bölümüyle diyor ki, Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk iç ne çıkar madem ki yar vardır yoktan da var eden vardan da öte bir var vardır Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır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 Göğsünde sürgünümü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem. Kalbimde merhamet adlı bir çınar vardır sevgili. Ey sevgili, en sevgili uzatma dünya sürgünüm ben. Allah Allah. Müthiş bir şey ya ben bunu Allah okuduğum Allah zaman Allah. bitiyorum yani. Evet. Şiir bu işte efendim. Evet. Sezai Korakoç'ta evet, Allah. Allah Allah selamet, selamet versin. versin, sağlık versin yani. Çağdaş Türk şiirin en büyük ustasıdır. Hele onun monarozasına hiç girmeyelim zaten. Biraz girdi. Yeah, Monarozam müthiş bir şey. Zaman ta. var mı bilmiyorum tabi. 21 yaşında gelirim ben bir yere gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir yaşındayım. Öğrenciken yazdığı bir aşk yani. e Aş şiiri tabi. Hem çağdaş hem klasik de diyebiliriz yani. Bir uh, Leyla ve Mecnun'dan farkı yoktur. Daha sonra Leyla ve Mecnun da yazmıştır ama bu onun bir ön. Eskisi gibidir, müthiş bir şair. Bazı eserlerinde şairler sanki kendini de aşıyor gibi bir durum var yani. Evet. Yani ben Mehmet Akif Marhum'da Ay. İstiklal Marşı'na baktığım zaman hı hı. yani onu da durduran onun da dışına çıkan bir şey müşahede ederim. Necip evet. Fazıl'ın çilesinde benzer durum vardır. Evet, evet. Ve sanki Monarozada Rosa'da e, evet. Karakoç Üstadımız evet. Maşallah sübhan olağanüstü bir şey o. Şimdi mesela serbest e, şiirin şairi diyoruz değil mi? Evet. Monaroza tamamen dörtlükler, evet. beşlikler halinde yazılmıştır. Evet. Bunu da şiir şey için söylerler. Derler ki işte o zaman Orhan Veli'nin serbest şiiri şiiri öldürüyor yani sadece serbest şiir yazmıyor, bizim şiir anlayışımızı öldürüyor. Yani şairin ali şiiriyeti falan ve gündelik eşyaları şiire sokuyor ve dümdüz yazıp gidiyor. Kızıyor ona. Daha sonra kendisi serbest yazıyor ama serbest senin yazdığın gibi değil, benim yazdığım öyle gibi. Böyle değil, böyle Böyle olur diyor. <gülüyor> Ve burada hece vezinini kullanarak Mona yazıyor. Daha sonra önemli serbest şiirler yazıyor. Mesela Taha'nın kitabı, Hızırla Kır Saat bunlar. Çok müthiş kitaplar. Mesela. Gülmüştü mesela. mesela. Evet. Müthiş bir şey. Zaman olsa da başka programlarda olur inşallah. Sezai Bey'den olur inşallah. Mısralar okusak efendim. Var mı okumayı planladın Yok ben tamamladım, size bırakıyorum efendim. efendim? Yüzyılımızda yani programa gelirken zihnimde zatı halinizle beraber yapacağımı da bildiğimden 20. yüzyılda vefat etmiş olan örnekler üzerinde hı hı. biraz durayım diye hatırımdan geçti ve Veysel Öksüz Merhum'un çok yakışıklı bir şiirini manadan bağımsız olarak saf şiir man niyetiyle aklımdan geçirdiydim. Müsaadeniz olursa o... Sağ <gülüyor> olun. Çok esaslı bir eser. Yahya Kemal'den hayırlıca söz ettik. Yahya Kemal'e e, tahmis, Hı -hı. yani sevgili gençler, tahmis nedir e, söylensin isterlerse. Tabi tabi açalım efendim. Yani, İkişer tahmis. mısralık beytler hali, beyt iki mısra olur malum, Hı -hı. yazılan şiiri eline alıp usta üstüne üç mısra daha dizerse buna tahmis diyoruz. Hı -hı. Arapça hamsa beş, beşleme, tahmis beşleme, beşleme evet. beşlemiş oldu. Bu tahmisin çok özel bir yeri var. Benim tutkun olduğum Nabi merhumun görmüşüz redifli ya. yedi beyitli harika eseri. Ne nazire gibi duruyor. Hani tekniğiinde öyle değil diyorlar ama önemli değil o tekniğe girmeye hacet yok. Hani bağo dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatın da gamında rüzgarın görmüşüz diye başlayan yedi beyit ve kâse-i der yûzeye tebdîl olur cami Murat. biz bu bezmin nâbiya çok bâdehâdın görmüşüz diye biten bir devletlinin haddi aşan davranışına protesto makamında, bugün salahiyet elinde ama yarın elindeki Murat kadehi dilenci çanağına döndüğünde görüşürüz <gülüyor> Çordul Ali Paşa'ya makamında, mealinde söylediği sözler bu şiir çok şöhret bulmuştur. Bazı şiirler çok şanslıdır. Evet. Yüzyıllarca yankısı sürer, bu onlardan biri. Evet. Defalarca nazireler ve tahmisler yapılmış, yazılmış. Nazire de benzerini yazmak demek sevgili hı. gençler. <gülüyor> i̇şte Yahya Kemal Üstad'ın baharabat gazeli, görmüşüz redifiyle hı hı. bu şiirin peşinden gelmiş gibidir. Hı. Efendim, ona benzer en azından redifi aynıdır. Hı. Veysel Öksüz Üstadımız da Allah gani gani rahmet etsin bunu tahmis etmiştir. Şiiriyet çok dokunaklıdır bize öyle gelir. Rengi yakut, lemsi ateş, Gonca femler görmüşüz. Yara dert, ag derman, çok sanemler görmüşüz. Mes olur yağıyla yara, öz gedemler görmüşüz. Hayliş hep enjümden efzu, camı cemler görmüşüz. Bez meyden sonra subhi muhteşemler görmüşüz. Seyre dalmış. Seyre dalmış hmm, lal olmuş gülşemde Hazar. Bu şiiri belki 300 kere okudum. İlk defa unutmak nasip oldu elhamdülillah. O da iyi oldu. <gülüyor> Seyre dalmış gül, gül görüp gülşemde lal olmuş Hazar. Besteler nakletti hublar meclisinden huzigar. Tehnedir bir lahza ayrılmaz çemenden cuyibar bar. Hüsnü aşk ikliminin feiziyle sermesti bahar. Rengü bu yeksilmeyen bau iremler görmüşüz. Binde birdir ta gönülden yar için zareyleyen Kendisin Kendisini inkar eder hep aşkı inkar eyleyen Ehli dil olmak gerektir meyli dil eyleyen Meyle hafız neyle Mevlana'yı tezkar eyleyen Pür terennüm verir onu acemler görmüşüz Duymuşuz gurbette sessiz canhıraş feryadlar Çaresizlikten içip berbat olan abadlar Zahiren şen, batınen ah eyleyen Şuh şirinler yüzünden dağdelen ferhadlar, Aslıhanlardan yanan aşık keremler görmüşüz. Gül niyaz eylerse aşık andelik, Olmaz mı lal? Keşfi eshar eylemek ey dil muhal, Aşkı anlatmazsa üksüz, bunca tahmis kıylık hal, Zikre layık bahsi ancak zevkidir ömrün kemal. Gerçi talihten nihayetsiz sistemler görmüşüz. Elbette izahı kolay değil. Belki lüzumlu da değil. Ama ezel bezmindeki güzelliği hatırlayarak gülşende zerrece ayrılmaz hüsnü aşk ikliminin feyziyle sermesti bahar diyor Yahya Kemal son iki Mısra'da. Güzellik ve aşk iklimiyle sarhoş olmuş vaziyette, hayran, mest ve hayran olmuş vaziyette. Mes şimdi ayır. şeyh İsm galiba İsm atıf Öğren gizli, gayet evet, yani. İsim şey. zikredilmemiş ama hayır, hayır. yani Hüsnü klasik Açık. edebiyatımızın en esaslı eserlerinden olan Hüsnü Aşk hayır. Mesnevisine evet, evet. Atıf bir atıf var. O ne dediyse, biz de onu dedik. Aynı hikaye üzerinden devam ediyoruz diye mutlak güzelliğe Ve Velhasıl bugün de 1993'te irtihal eden Konyalı tamam. Veysel Öksüz merhumun evet. şiiriyle hatmi kelama müsaade edilir hitam <gülüyor> efendim inşallah <gülüyor> Üstadım size yaptığım haksızlıklar için beni bağışlamanız istirham yani zaten biraz, biraz canlılık olsun diye cesaret ettik fazlaca konuştuk belki şey. ama sevgili seyircilerimiz ecelden aman varsa imkan ve fırsat olursa haftaya yine aynı saatte buluşmak ümit ve dileğiyle bizi duada unutmamanız istirhamıyla ve yani Hüsnü Hatim'e için, güzel son için, ölürken gülmek için duanızı bilhassa isteyerek evet. huzurlarınızdan şimdilik ayrılıyoruz. Evet. Mehmet Atile Matlin Maraş Hocam ve evet. sevgili konutlarımızla birlikte her şey gönlünüzce olsun. Allah korktuklarınızdan emin, umduklarınıza nail etsin ve evet. selam. selam.